Efendim Ahmet Bey'in mesajıyla devam ediyoruz. Ahmet Bey şöyle yazmış. Merhaba hocam, ben Kütahya'da görev yapan ve mesleğe yeni başlayan bir öğretmenim. Bu konuda sizden görüş ve tavsiye istiyorum. Değerli hocam, gerek meslekte yeni oluşum, gerekse kendimi hakkıyla yetiştirememekten kaynaklanan ve bazen bocaladığım sınıf yönetimi problemim var. Diğer hocalardan öğrendiğim bağırma yöntemi kısa süreli sessizliği sağlıyor ama... Yapım gereği bağırıp çağırmayı hazmedemiyorum. Zaten kimi çocuklarda da işe yaramıyor çünkü duyarsızlaşmışlar. Ders dışında derse ilgisi olan çocuklara sorduğumda siz bağırmadığınız için gürültü yapıyorlar cevabını alıyorum. Değerli hocam davranışlar bir anda kazanılmıyor takdir edersiniz ki bir anda da terk edilmiyor. Sabırlı olmam gerektiğini biliyorum ama konuya çok iyi hazırlanma, görmezden gelme, birebir görüşme, yerini değiştirme gibi pek çok yöntem denedim. Yine de netice alamadım. Hocam lütfen bu çocuklarımız elimizden kayıp gitmeden bir çözüm bulma noktasında yardımcı olur musunuz? Allah razı olsun, hoşçakalın diye sonlandırmış Ahmet Bey, Ahmet Hoca efendim gönderdiği mesajında. Değerli hocam, yani öncelikle şunu söylemek gerekir ki mesleğinizde yeni olduğunuz ve bu kadar duyarlı olduğunuz hal çocuklar için büyük bir aslında kazanım büyük bir sevinç kaynağı ama maalesef tabii çocuklar birdenbire sizin karşınıza efendim sıfır halleriyle çıkmıyor. Kimi zaman evde, kimi zaman anneden, kimi zaman babadan, kimi zaman komşudan, kimi zaman amcadan, kimi zaman dayıdan efendim aşağılanarak, hakaret işiterek, baskı altında tutularak, zorlanılarak çocuğun duyma özellikleri, efendim çocuğun hissetme özellikleri, çocuğun Empati kurma özellikleri, zarara uğraya uğraya bir de sizin karşınıza çıkıp geliyorlar. Siz bir öğretmen olarak da onlara erişmekte zorluk çekiyorsunuz. Ancak şunu tavsiye ederim hocam. Siz evet davranış kazanmak çok kolay olmuyor ama davranışı terk etmek daha da zor. Yani bir davranış kazanmak eğer bir ay sürüyor ise eğer o davranışı kaybettirmek yok etmek istiyorsanız da en aşağı üç katını düşünmeniz lazım. Üç ay sürer. Dolayısıyla hiç endişeye kapılmayın. Sizin yapacağınız şey şu olması lazım. İki tane yolunuz var. Birincisi bana ne deyip umurumda mı deyip yani el alemi çocuğuyla ben mi uğraşacağım? Annesi babası evde dövüyor sövüyor ondan sonra bana gönderiyor ben de ona adam edeceğim öyle mi? diyerek bastırırsınız, bağırırsınız, çağırırsınız oturtturursunuz yerinize ve gerekirse ceza verirsiniz gerekirse zorlarsınız yani dersinizi anlatır, rahatça evinize gidersiniz. Ama eğer geniş perspektiften bakarsanız, insan olma ve insana hitap etme ve bir insan yetiştirme perspektifinden bakarsanız, böylesi bir durum insana zarar verir. Yani bir süre sonra kendi içinizde çelişkilere düşmeye başlarsınız. Kendi duyarlılıklarınızı kaybettiğinizi görürsünüz ve fayda sağlayacağım diye çocuklara Efendim bir de bakarsınız ki onların duyarsızlaştırma sürecine siz de katkı sağlamış olursunuz. Birinci yol bu. Profesyonel davranır, el alemin çocuğunu ben mi terbiye edeceğim diyerek yapacağınızı yaparsınız dersin içerisinde. Dersinizi anlatırsınız çıkar gidersiniz. Ama yok ben bir idealist öğretmenim ve yaşamımı anlamlandırmak istiyorum ve onların var olması için. ...yaşamın içerisinde var olması için onlara hitap etmek istiyorum diyorsanız... ...işte burada biraz fedakarlık yapmanız gerekecek. Bu fedakarlığın ilk adımı sabır. Ama dişlerinizi sıkarak bir sabır değil. Hayır, onların yumuşayacağını, onların sizinle bir bütün olacağını düşünecek... ...bilerek, emin olarak zamana karşı bir sabır. Hemen her şey birden gerçekleşmeyecek değerli Ahmet Hocam. Siz onlara güven verebildiğiniz kadar bırakın onlar sınıfın içerisini birbirine katsınlar ama siz sabrınızı kaybetmeyin o sınıfın içerisine katan çete başlarını ele başlarını asıl duyarsızlaşmış olan kişilerle tek tek konuşun tek tek sınıfın içerisinde sezinleyin kim bu komediyi başlattı ve herkes kakır kakır gülüyor şu anda içerideki şu öğrenci çok önemli değil bir tebessüm edin çıkışta birlikte konuşmaya çalışın Hasan Derste hani sen bir şey söylediğinde arkadaşların güldü ya... ...ben o sırada tam ders anlatacaktım. Çok zorlandım arkadaşların güldüğünde. Arkadaşlarına karşı saygısız olmak istemiyorum. Seni sınıfın içerisinde bir lider olarak görüyorum. Sınıfın içerisinde birçok arkadaşın seni dinlediğini görüyorum. Ben de bunla çok hoşlanıyorum. İnşallah senin yaşamın gelecekte çok güzel olacak. Bana yardımcı olur musun? Ders anlatmam konusunda bana yardımcı olur musun? En azından sadece şu kadar... Ders anlatırken diğer arkadaşlarını efendim güldürmeye çalışmasan ve derse kendini konsantre etsen diyerek o çocuğa hitap edip efendim ödül değil bugün bunu yaptığın için onun karşılığında sana bir efendim ödül veriyorum diye değil ama bir gün gelirken örneğin bir anahtarlık getirseniz çocuklar erkek çocukları çok sever anahtarlıkları bugün çarşıda gezerken aklıma sen geldin bu anahtarlığı getirdim alır mısın? diye hitap etseniz ve bu yaklaşımınızı her bir çocuk için günlerce sürdürmüş olsanız göreceksiniz bir gün sınıfın içerisinde eğer birisi kaba davranışlar yapar ise hitap ettiğiniz, hitap edebildiğiniz bu güven duygusuyla birlikte birbirinize bağlandığınız öğrenciler birbirlerini ikaz edecekler. Hasan susar mısın biraz? E, öğretmeni anlayamıyorum. Biraz e, sessiz olur musun diye birbirlerini ikaz edeceklerdir. Yer değiştirme Çocukların birbirlerini tetikleyen çocukları birbirinden ayırmak için bir çaredir. Ancak çözümün tamamı değildir. Görmezden gelme mahcup etmemek için bir çaredir. Ama görmezden gelmeden önce efendim, çocuğun bir kere empati, vicdan, duyularının aktif hale gelmiş olması lazım. Yoksa duyarsız bir çocuğu görmezden gelme onun davranışlarını da onaylamak anlamına gelir. En önemlisi sizin burada yazdıklarınız içerisinde birebir görüşme ama bir vaaz verme, efendim bir baskın olma değil, ders anlatmakta zorluk çekiyorum. Bana yardımcı olur musun? Tarzında bir görüşme ve o aileyi gerekirse evinde ziyaret etme, anne babayı ziyaret etme, ona aklınıza geldiği sırada efendim, hediye getirme gibi yöntemleri deneyebilirsiniz. Bunun çok daha önemlisi çok dua etmek lazım. O çocuklara oldukça dua etmek lazım. Efendim Hatice Hanım'ın mesajı var sırada. Hatice Hanım şöyle yazmış. Değerli hocam ben ilkokul ikinci sınıf öğretmeniyim. Mesleğimde 10. yıla girdim. Yaşama sevinci dolu idealist bir öğretmenim. Sizi bir velimin bana hediye ettiği kitap vesilesiyle tanıdım. Kitabın ismi çocukluk sırrı. Size hiç sansürsüz gerçek düşüncelerimi yazacağım. Velim bana kitabı hediye ettiğinde açıkçası şaşırdım. Çünkü veliğim eğitim seviyesi yüksek olmadığı için bana bir kitap hediye edeceğini hiç düşünmemiştim. Gönlü kalmasın diye nezaketen aldım ve vakit bulursam okuyabileceğimi de söyledim. Ancak kitabın daha ön sözünden itibaren beni çeken bir şey oldu ve 25 Kasım pazar günü gece sabaha kadar çocukluk sırrını gözyaşları içinde okudum. Kendi çocukluğum geldi gözlerimin önüne. Ben bir öğretmen anne kızıyım. Ve annemin beni nasıl da duyarsızlaştırdığının hikayesini okudum sanki kitapta. Ve ben aslında idealist bir öğretmen değil annemin birebir taklidini yapıyormuşum öğretmen olarak. Gözümün önüne öğrencilerim geldi. Ve ben bu 10 yıl içinde utanarak söylüyorum cetvel ile sıra dayağına çektiğim çocukların gözleri geliyor kaç gündür hayalime. Bir keresinde ödevini evde unuttu diye arkadaşlarının masasına gönderip teker teker tokat attırdığım bir öğrencinin tokat yemek için arkadaşına yüzünü uzatışı ve gözlerini kısarak tokatı beklediği An hayalime gelmeye başladı hocam. Demek ki bunlar bilinçaltımda birikmiş. Ben ne yapmışım diye artık kendi kendimi ciddi sorgulamaya başladım. Sokakta yürürken, evde otururken, geçmiş 10 yıllık öğretmenliğimi sorgulamaya başladım. İçim kanıyor sanki. Eşimle bu konuyu uzun uzun konuştuk. Kendimi çok hırpaladığımı söylüyor. Ailelerinin terk ettiği, İlgisiz bıraktığı bu çocuklara senin yapabilecek bir şeylerin yoktu. Bundan sonrasını düşün diye eşimle konuşuyoruz ama vicdanen rahat değilim. Bu cuma günü öğrencilerime çikolata dağıttım. Sizi çok seviyorum biliyor musunuz dedim onlara. Onlar sessizce beni seyrediyorlardı. Bu öğretmene ne oldu diye herhalde akıllarından geçiyorlardır. Hocam biliyorum çok uzun tuttum mesajı. Bir haftadır radyo programlarınızı dinliyorum. ''Gece gündüz arşivden 21 program dinledim. Bu mesajı da niye yazdığımı bilmiyorum. Sizi benimle tanıştıran velime çok teşekkür ettim. Umarım bundan sonra yaşamıma yeni bir öğretmen kimliğiyle devam edebilirim.'' diye yazmış Değerli Hatice Hocam. Değerli Hocam, insan yaşamında tabii ki hatalar yapıyor ki biz ülkemizde hepimiz aynı eğitim şekliyle yetiştik. Yani bastıra bastıra, bağıra bağıra, sindire sindire. Yani aileler de, ebeveynler de, öğretmenler de çocuğun böyle eğitileceğini zannettik. Biz dünyaya belki gözlerimizi kapattık. İnsan olmaktan kaynaklanan çocuğun efendim, bir hakkı olduğunu çok düşünmedik belki. Öğrenmenin alternatif yollarının olabileceğini de düşünmedik belki. Belki... Çocuğun nasıl öğreniyor olduğunu, bir öğretmenin öğrenmesi gerektiğini de ve farklı öğrenen çocukların da, farklı öğrenme yöntemlerinin de öğretmen tarafından biliniyor olması gerektiğini de ve sınıf içerisinde duyarlı olmayı, sınıfın içerisinde ruhsal öğrenme metotlarını kullanmayı da çok görmedik. Sadece belki eğitim fakültelerinde teori dersler olarak aldık ama Pratiğini görmedik. Dolayısıyla eğer bu toplumda bir suçlu aranacaksa bu suçlu hepimiziz. Bu suçlu hepimiziz. Ve belki birer birer teker teker gözlerimizi açıyoruz şimdilerde. Bu böyle olmaması lazımdı diyerek kendi içimizde vicdan sorgulamalarını yapıyoruz belki de. Ve belki de kendimiz anne baba olmaya başladığımızda kendi çocuğumuzun okul içerisinde öğretmeni tarafından aşağılandığını hissettiğimizde bu doğru değil galiba diyoruz. Belki kendi nefsimizden, kendi çocuğumuzdan dolayı diyoruz. Ama en azından şu var ki bunu demeye başladıysak eğer o takdirde büyük bir adım attık demektir. Dolayısıyla geçmişin yasını tutmamamız lazım. Evet belki geçmişte yanlış yaptığımız şeyler bizim geleceğe ait motivasyonumuz olacak. Bir daha yapmayacağım diyerek kendi kendimize bir motivasyon kaynağımız olacak belki de hatalarımız. Ama bu şu demek değil. Geçmişe takılıp kalıp geleceği de gelecekle ilgili yapacağımız şeyleri de bir başka açıdan da karatmamız anlamına gelmez. Dolayısıyla belki modern eğitim sistemlerini bir kez daha gözden geçirerek ve ben acaba sınıfımda nasıl etkin bir öğretmen olabilirim, çocuklarımla nasıl bir diyalog içerisinde olabilirim diyerek yeni metotlar geliştirerek ve çok daha önemlisi ruhumuzu dinginleştirerek sükunete salarak ve ruhumuzdan gelen sıcacık hisleri dudaklarımızla gözlerimizle öğrenciye yansıtarak daha bunlar kaçın sınıf ilkokul öğrencileri hocam ilkokul 6-7-8 yaşında bunlar daha kıkırdak doku kemikleşmemiş bunlar sevseniz sevgiyi alıyorlar efendim kucaklasanız hemen kucağınıza atlıyorlar Dolayısıyla daha ilk öğretim çağındaki bu çocuklarla olmak kadar keyifli ve bu çocuklara hitap etmek kadar keyfi hissedebilecek ruhumuzun derinliklerine doğru, dinginliğe doğru, sükunete doğru kendimizi bırakmamız lazım ki biz kendimizi çocuklara bıraktığımızda çocuklar da kendilerini bize bırakacaklar, ruhen bize bırakacaklar, zihnen bize bırakacaklar ve keyifli eğitim ve keyifli insan yetiştirme bundan sonra oluşacak değerli Hatice Hocam. Efendim sırada Ali Bey'in mesajı var. Ali Bey şöyle yazmış. Sizin şu koridorda bağıran öğretmenler var ya dediğiniz zaman kıl oluyorum. Sınıf mevcudu 50 ile 70 arasında değişen bir okulda çalışıyorum ben. Çocuklara bağırmadan onları sınıfa bile sokamıyorsunuz. Bir de onların sınıfa girmesini beklersem ve yavrum geçer misin sınıfa gibi ifadeler kullanırsan çocuklar kuklaya çevirir seni. O tarz öğretmenler de var ama umrumda bile değil. 15 dakika geç girer sınıfa 5 dakika dersten geç çıkar. Derse girmeden ahkam kesen siz PDR'cilere kendi gök kubbenizden inin eğitim sahasına diyorum. Bir ders saati değil, 10 dakika sesini yükseltmeden gir benim gibi okulda herhangi bir sınıfa, ondan sonra programı herkesten özür dileyerek bitireceğinden eminim. Bir de Johnny'nin, Johnny'nin maceralarını Anadolu Pedagojisi diye millete yutturmaya kalkmamanızı tavsiye ediyorum diye yazmış Ali Bey, Ali Öğretmen gönderdiği mesajında. Değerli hocam 50-70 kişi arasında sınıf mevcudu olan okulda öğretmenlik yapmak zor. Katılıyorum buna. Koridorda bağırmadan ve çocuklara baskı altına almadan sınıfa girmelerini sağlamak zor diyorsunuz ama buna katılmıyorum. Siz PDR'ciler Gök kubbenizden inin eğitim sahasına diye sesleniyorsunuz. Ben bir PDR'ci değilim. Onu belirteyim. Ben bir öğretim görevlisiyim aynı zamanda. Yani kendim de bir öğretmenim. Ve şu anda benim öğrencilerim de dinliyorlar muhtemelen beni. Ve ben onları çok seviyorum. Bir sınıfımın içerisinde 60 tane öğrenci var. Siz 50-70 tane öğrenci diyorsunuz. 60 tane öğrenci var. Ve bu 60 tane öğrencim her birisini şöyle gözlerimi kapayıp hayal ettiğim zaman... Her birisi birer birer hanımefendi. Her birisi ders anlatımı sırasında benim öğrencilerimi sorun. Eğer etrafınızda rastladığınız öğrenciler var ise ders anlatım sırasında neredeyse nefes almadan dinleyecek vaziyetteler. Dersin hiçbir dakikasını kaçırmamak üzere ve hatta ben dersi bitiriyorum farkında değiliz. Öylesi bir etkileşim içerisinde, öylesi bir bilgi donanımı içerisinde Öylesi bir bilginin keyfi içerisinde öğrenciler de ben de öyle bir vaziyette dakikaların geçişini fark etmiyoruz ki ders bitmiş 10 dakika geçmiş 15 dakika geçmiş öğrenci arkadaşlar bir sonraki derse girecekler onu dahi atlatmışız farkında değiliz geç kalmış olarak efendim bir sonraki derse yetiştiği çok zamanlar oluyor. Yani benim bir hayali gök kubbeden seslenişim yok hayır bizzat pratin içerisinden sesleniyorum değerli hocam Ali hocam. Yurt dışında yaşadım. Yurt dışındaki çocukların nasıl eğitildiklerini gördüm. Nasıl saygın tutulmaya çalışıldıklarını gördüm. O çocuklara bağırılmadığını gördüm. Hakaret edilmediğini gördüm. Aşağılanmadığını gördüm. Ha bütün Avrupa mı öyle? Bütün Amerika mı öyle? Tabii ki değil. Tabii ki değil. Mutlaka onlar içerisinde de öfkesine hakim olamayan efendim kızgın öğretmenler mutlaka vardır ama bizimki bu burada bir alışkanlık haline gelmiş. Ben yurt dışındaki hiçbir okulda elini arkaya koyup da koridorda bağıran bir öğretmene rast gelmedim. Ha bu bir batıyı met etme, efendim, ona özenme değil. Hayır ben bunu bir de Anadolu kokusunu hissederek, Anadolu topraklarından da kokuları böylece saçarak sizlere anlatmaya çalıştığım şey bir ütopya değil. Ya Mevlana nasıl yetişti hiç duymadık mı, hiç görmedik mi? Bir Mevlana'nın yetiştirdiği talebeler nasıl yetişti acaba? Bunlar bizim tarihimizin, kültürümüzün içerisinde olan şeyler değil mi? Bunlar daha başında mı yetiştiler? Ağaç içlerinde mi yetiştiler? Efendim kaya e, diplerinde mi yetiştiler? Mağaralarda mı yetiştiler bunlar? Bir Yunus hiç duymadık mı kendi kültürümüzün içerisinde? Tüm bu öğretilere baktığımız zaman İstanbul Beyefendisi'ni hiç mi rastlamadık? Televizyonda, sağda, solda, kitaplarda. Efendim Peygamber Efendimiz'e hiç mi rastlamadık? Çocuklara bırakın bağırmayı, kaşlarını dahi çatmadığı bir eğitim anlayışını ondan sonraki eğitimcilerin uyguladığını görmedik mi? Vicdan kültürünün önemli olduğunu bir efendim kendi kültürümüzün içerisinde değerler bulmadık mı? Tüm bu değerlerin her birisini batı eğer kullanıyorsa, Johnny'nin, Johnny'nin eğitim şeklini işte Türkiye'de anlatma değil ki bu. İnsana insan olduğu için saygı duymayı kendi kültürümüz içerisinde rastlamadık mı? Değerli hocam, siz diyorsunuz ki evet 70 kişilik sınıfları olan bir okulun içerisinde koridorlarda bağırmadan yapamıyorum. Ama yapılabileceğini düşünürseniz eğer ve yapılabildiğini de eğer inanırsanız eğer ve grup olarak çocuklara hitap etmek yerine bireysel olarak çocukları da tanımaya doğru bir adım atarsanız eğer göreceksiniz yani ne kimse gök kubbeden sesleniyor ne de bunlar çok zor bir şeyler. Yarın İlerleyen yaşlarda o bağırtı, çağırtı, koridordaki hallerinizi kendiniz de düşündüğünüz zaman e, mahcup olacaksınız. Çünkü insan bağrılarak, insan hakaret edilerek yetişmiyor ki değerli hocam. Bana gelen mesajlara baktığım zaman sahanın içerisindeyim bizzat. Davranış bozukluğu olan birçok çocuklara baktığım zaman eğitim sırasında karşılaştığı zorluklar hep çıkıyor karşımıza. Eğitimden kopmuş olan çocuklar bugün bak mahallelerde cirit atıyorlar. Çocuklar uyuşturucuyla, hapla, sağa sola taciz etmekle, başka başka zararlar vermekle toplumun içerisinde kanserli hücre gibi, serseri mayın gibi sokaklarda doluşuyorlar. Neden koptular bunlar? Başaramadılar neden? Kendilerine hitap eden bir eğitim tarzı olmadığından dolayı. Gelin bir karar verelim. Bu ülkenin çocukları da bunu hak ediyor. ...bağrılmadan, aşağılanmadan bir eğitimi bu ülkenin çocukları da hak ediyor. Belki biz öyle yetişmiş olabiliriz bir önceki nesil olarak. Ama bu alışkanlığı, bu ahlakı bir sonraki nesile taşımayalım. Eğer olmayacak olsaydı bugüne kadar teşekkür eden, bugüne kadar yazan aileler... ...dua ile teşekkür ile hocam hakikaten insan gibi davrandığımız çocuklar... ...bize geriye dönüşüm olarak insan gibi karşılık veriyorlar diye mesajlarla... ...değerli öğretmen arkadaşlar... Değerli veliler, anne babalar geriye dönmezdi. Yeter ki inanalım. Yeter ki insanın iyi olduğuna inanalım. Hitap edilen insan, eğer duygusal destek verilen insan, eğer koşulsuz saygı duyulan insan, eğer kendini ifade edebileceği özgür bir ortam sunulan insan, insan gibi bir insan oluyor. Değerli Ali Hocam, umarım siz diyorsunuz ya koridorda bağıran öğretmenler var ya dediğiniz zaman kıl oluyorum diye söylüyorsunuz ya. İnanın bu dinginliğe eriştiğiniz zaman siz de aynı şekliyle koridorda bağıran öğretmenlerden siz de rahatsız olacaksınız. Efendim bu son mesajımızdı. Bugünkü yayınımız burada sona eriyor. Pazar günü saat 11'de... radyonuz Burç Efem'de çocuk deyip geçmeyin de sizleri bekliyoruz. Efendim hoşça kalın. Çocuk deyip geçmeyin. Kendileriyle birlikte dertleri de büyüyorsa ve ebeveyn olarak hepsini kucaklamak zorundaysanız gelin bunu beraber yapalım. Siz sorun, Adem Güneş cevaplasın. Çocuk ve gençlerin gelişimleriyle alakalı karşılaştığınız veya merak ettiğiniz her soru için çocuk, çocuk deyip, deyip geçmeyin. Geç. Uzman pedagog Adem güneşle çocuk deyip geçmeyin. Pazar 11, Pazartesi ve Salı 9.30'da Radyonuz Burç Efendi. Türkiye'nin kültür frekansı Burç Efendi.